Zabhan, kadhan, Gazilerin nefes nefese koşan koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan sabah erkenden baskın basan nefes, nefes, o esnada tozu dumana katan Derken, düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki, ''İnnel <gülüyor> Gerçekten insan, Rabbine karşı çok nankördür. ''Ve innehû ve li